Buyurun. Tabii define ve benzeri şeyler bunlar devletin koyduğu sınırlar içerisinde yapılmalı. Yani bir insan şöyle bir şey yapamaz. Kendi e, efendim, televizyonlarda haberlerde gördüğümüz şekliyle hiçbir izne tabi olmaksızın, devletin o konuda izni olmaksızın ben define arayacağım, bulacağım. Kaçak şekilde. Öyle bir şey olmaz. Ama bunlar devletin koyduğu sınırlar içerisinde yapıldığı takdirde elbette helaldir. Bunun zekatla alakalı başka hükümleri vardır. Yani beşte birini zekat olarak verir. Evet. Ama bunun ötesinde ifade ettiğim gibi bunlar devletin kanunları, kuralları, efendim e, kamu otoritesinin iznine bağlı olarak yapılmalı ve o şartlarda gerçekleştirilmeli. Bu şartların hiçbir tanesine riayet etmeden bir insan define bulursa yaptığı şeyi onaylamak mümkün değil.